Kâfirler ve münafıklarla mücahede et ve onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Gidilecek yer olarak ne fena yerdir orası. Allah kâfirlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısına misal getirir. Her ikisi de iki iyi kulumuzun mahremiydiler ama inkar tarafına giderek eşleri olan peygamberlere hıyanet ettiler. Kocaları da